Nasılsın Karagöz'üm? Asabiyim biraz Hacı Yuvat Hayırdır? Niye asabisin? Her Allah'ın günü... ...Simidya sesiyle yataktan sıçladığım için Yahu anlamadım ne diyorsun Karagöz'üm? Simidya yani taze simit taze simit Haa hay Allah iyiliğini versin Hiç güleceğim yoktu yahu Gülme zaten sinirlerim tepemde Sen yine şükret ki ne dediğini çözmüşsün ben hatırlarım, bizim mahalleden bir satıcı geçerdi. Ne dediğini anlamak için çıkıp arkasından bakar. Ne satarmış peki? Bilmem. Ne elinde bir şey vardı, ne önünde. Yok efendim, onları anlamak için dillerini öğrenmek lazım. Bence de Karagöz'üm. Bak bunu bil bakalım. Hiyumayy, ohmaaow. Yani ne diyeyim? Hu, hur, hur, hurma mı, hurma mı? E, Yatlaştın, yaklaştın, hurdacı. Peki... ...Honegol! Hon... ...Hone... ...Şey, şey ...Hone... ...Hoş... ne işi var sokakta ama... ...Hone herhalde... ...Herhalde ne işi var... ...Poğaça Acivat Poğaça... Vay be... ...Güzelim Poğaça ne hallere düşmüş... ...Ne dillere düşmüş diyecektin... ...Doğru doğru... ...Ne dillere düşmüş... ...Bence bu işin sırrı... ...sattığın malın ismini... ...bir ilk harfinden... ...bir de son harfinden alıntı yapman... E ortası ne olacak peki? Ortası boş kalacak Sadece sonundaki heceyi kullananlar da var Mesela bir satıcı la Ne? Sele Ha sele Ya da başını alacaksın kes Kes tane yani Ha öyle diyorsun Bak diğerlerini de uygulayalım Mesela patates marul diyelim Paul Mesela patates marul Hepsinde var anladın mı? Biraz daha anlaşılır yani evet Anlaşılır olmayacak işin sırrı burada zaten Sen deminden dediğin gibi Kimi meraktan çıkacak kimi sinirden Kimi gerçek alıcı olduğundan Ama herkes bir bakacak ha, doğru. Bir başka iş için deneyelim Kakmen Kakmen ee, Şey şey e, karpuz karpuz ee, Sonuysam e, karpuz. Yo yo yo bu yiyecekle ilgili değil İpucu ver o zaman Dolmuş şoförünün bağırtısı ha, Şey yok yok ben bunu bulamadım Karagöz'üm. Kalkman hemen kalkıyor demek. Kalkıyor hemen anladın mı? Benim biraz daha çalışmam lazım bu iş. Öyle öyle çalışman lazım. E, hadi o zaman ne demişler? Bir lisan bir insan. iki lisan iki insan. İş başına o zaman. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Affola.